Açık Dergi. Ben bugün bir şey öğrendim. Ben bugün bir şey öğrendim. Ben bugün bir şey Dünyayı merak edenler, öğrendim. anlamaya çalışanlar ben ve öğrenmeyi sevenler bir şey için öğrendim. bilgiler. Ben bugün bir şey Yayını hazırlayanlar Doruk Yurdesin, Ozan Sezgin ve Rauf Gösemen. Bugün bir şey öğrendim ben. Bugün bir şey öğrendim. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Biraz önce duyurmuş olduğumuz gibi bugünden itibaren Açık Dergi'de yeni bir bölüm Açık Radyo Dinleyicisi meraklara özellikle hitap edeceğini düşündüğümüz ben bugün bir şey öğrendim. İlk yayın içerisinde ben varım sonradan çekileceğim. Ama hiç merak etmeyin çok kalabalık ve çok renkli bir yayın olacak. Birazdan da bir örneğini duyacaksınız zaten. Evet nedir bugün biraz uzatacağız. Normalde 120 saniyeyi aşmayacak değil mi Rauf? Evet 120 saniyeyi aşmayan kayıtlar halinde yapılacak. Evet, Rauf Kösemen e, bizlerle beraber. Yanı sıra Ozan Sezgin, Zeynep Sıramoğlu ve Hüsnü Karşın buradalar. Evet, hoş, gel hoş, hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Merhaba. Evet, ben bugün bir şey öğrendim. Bir sosyal medya platformu e, olarak başladı. Bizim de ucundan kıyısından dahil olduğumuz, senden duyalım ama nedir? E, bir sosyal medya platformu Facebook'ta bir grup olarak e, çalışıyor. Hı -hı. Buradaki espri şu öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşmak istediklerinizi ben bugün şunu şunu şunu şunu öğrendim formatına uygun bir şekilde yazıyorsunuz hı hı. ve paylaşıyorsunuz bir grup olduğu için de altında yorumlarla düzeltmeler eklemeler tartışmalarla yani. zenginleşiyor ve büyüyor. Evet, evet hareketli bir ekip evet. <gülüyor> ee, Facebook kullanıcılarına göz atmalarını tavsiye edelim. Şimdi radyo versiyonu olacak bunun ve her gün olacak burada da e, iddialıyız aslında biz Çekiniz normalde her gün programlardan ama e, bir yandan da içerik bol gibi e, kaç kullanıcısı var ne oluyor belki çok teknik bir iki detaydan bahsetmek Dokuz ister 9000'den fazla 9200'ü e, açtık galiba kullanıcı olarak. Ortalama günlük 40 civarında hı. ileti giriyor. Bunların içinden 20-25 tanesi oldukça nitelikli iletiler. Biz onlara öğreni diyoruz. O nitelikli Öğren. olanlara öğreni diyoruz. Hı hı. Bunlardan ee, bir, bir seçki olacak. Evet, bir, moderat bir moderatör olarak. grubu tarafından yönetiliyor. O gruba da moderatöriyet diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet ilan ettik ya yetmedi moderatöriyet ilan ediyoruz diye duyurmuştuk. Hı. Şimdi zaten buradaki ekip de moderatöriyetin temsilcileri. Bence biraz onlar anlatabilirler hikayeyi. Evet, var mıdır? Söz almak isteyen? Mesela ben Ozan Sezgin. Hı hı. Şimdi internetin günümüzde geldiği durumda her gün gerçekten bilgi yağıyor. Ve etrafımızdaki herkes her gün bir şey öğreniyor. Hı hı. Gerçekten hepimiz eskiden bilmediğimiz ya da ansiklopedileri çocukken karıştırmaya çok meraklı olanların bildikleri şeyler hariç. Hı hı. Hani kimse şey bilmezken şimdi herkes... Merak edilebilecek ve sahiden enteresan şeyleri her gün öğreniyor. Bu yüzden ben bugün bir şey öğrendim. Sahiden e, Facebook şeysi kitlesi için önemli bir e, bilgi kaynağı olmaya başladı şu anda. Yani tabii ki bir sürü şeyi elemek zorunda kalıyoruz. Günlük haberleri falan filan hepsini bunların hepsini eliyoruz. Onun dışında, onun dışında nitelikli bilgi Hı, ve enteresan bilginin peşindeyiz. Moderasyonla. Belli bir seviyede ee, hitrelerden geçirilmiş bilmesin. Evet evet yani şey e, günlük gazetelerde yayınlananları e, çok fazla tutmuyoruz grupta Hı. çünkü onlar zaten başka bir platformda var evet. oradan izleniyorlar. Peki çok zamanımız yok e, zaten kısa olacak bu köşenin ilk tanıtı da kısa oldu affedin e, öyle anlaşmıştık ama Yok esasında. <gülüyor> <mi? gülüyor> e, hemen örneklere duyalım ve tabiri caizse startı vermiş olalım. Ben bugün entelektüel bilgiyi akademik dil ve ifade biçimlerinden kurtarıp gündelik dilde ifade ederek kolay anlaşılır hale getirmeye ot vulgarizasyon dendiğini, bir nevi olağanlaştırma anlamına gelen bu kavramın sadece bir yazma biçimi değil, ders verme, popüler bilim yayıncılığı, belgesel, televizyon programı gibi çeşitli alanlara da tercüme edilebildiğini öğrendim. Hatta açık radyonun yayın içeriğinin de bu dili radyo mecrasına tercüme edebilecek bir üstlükle oluşturulduğunu fark ettim. Öğrenen Rauf Kösemen, okuyan Ozan Sezgin. Ben bugün 1959 senesinde Salvador Dalí'nin ünlü tebrik kartları üreticisi Hallmark için o senenin Noel tebrik kartlarına basılmak üzere resimler yaptığını öğrendim. 10 farklı resim yapan Dali bu iş için 15 bin dolar almış ve şirkete yapacağı resimlere dair hiçbir fikir belirtmemesi, dayatmaması, bir zaman sınırlandırılması koyulmaması ve ilgili teliflerin Hallmark'a verilmeyecek olması şartlarını koşmuş. Öğrenen Tayfun Ersoy, okuyan Zeynep Sırımoğlu. Ben bugün Pırağ'ın, biraz kuzeybatısında bir köy olan Lidisi'de yer alan birebir boyuttaki çocuk heykellerinin öyküsünü öğrendim. Nazilerin kuşatması altındayken köyden direnişçi iki gencin Reinhard Heidrich'e suikast düzenlemesinin ardından Hitler köyün haritadan silinmesini emreder. Ve köydeki 192 erkek, 60 kadın ve 88 çocuk farklı yöntemlerle katledilir. İşte heykeltıraş Mari Uçikova'nın 15 yılda yaptığı bu anıtsal heykeller katledilen Lidiseli çocukların ta kendileridir. Öğrenen Osman Akın okuyan Hüsnü Karşın. Evet böyleydi Ozan Sezgin, Zeynep Sırımoğlu ve Hüsnü Karşın'la Kösemen açılışı yaptık. Heyecanla devamını bekliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben bugün bir şey öğrendim. Ben bugün bir şey öğrendim ben bugün. Bir Dünyayı merak öğrendim. edenler, anlamaya çalışanlar ben ve öğrenmeyi sevenler şey için bilgiler. Ben bugün bir şey öğrendim. Yayını hazırlayanlar Doruk Yurdesin, Ozan Sezgin ve Rauf Gözeman. Ben bugün bir şey öğrendim ben bugün bir şey öğrendim. Açık Dergi